1905 numaralı konu, Abdurrahman bin Avef'ın Hazreti Ömer'i rüyasında görmesi, Abdurrahman bin Avef şöyle anlatıyor, bir keresinde hacdan dönüyordum, Mekke ile Medine arasında Sükya adındaki köyde konakladım, o gece rüyamda Hazreti Ömer'i gördüm, yürüyerek geldi ve yanımda yatan Utbe kızı Ümmü Gülsüm'ü ayağıyla dürterek uyandırdı, sonra da dönüp gitti, halk onun peşinden koştular. Ben de elbiselerimi istedim ve giyinerek arkasından koşmaya başladım, ona ilk yetişen ben oldum, bu arada da oldukça yorulmuştum, ey müminlerin emiri, çok hızlı gidiyorsunuz ve insanlar size yetişemiyor, ben de koşarak yetişebildim ve bu yüzden de yoruldum, dedim, bunun üzerine, çok hızlı gittiğimi zannetmiyorum, buyurdu, Abdurrahman'ın nefsini kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Hazreti Ömer insanları ameliyle geride bırakmıştır.